mut esat coşan Beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. <Gülüyor> <Gülüyor> Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Al Kıymetli ve sevgili misafirlerimiz Hak Yol Vakfımız tarafından tertiplenen aile ve eğitim programımıza şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bu toplantıları ilk önce Ayvalık Murat Bey'in otelinde başlatmıştık. Değişen iç ve dış dünya şartları karşısında kurduğumuz hizmet müesseselerimizin nasıl bir yapılanma ve çalışma içinde olması gerektiğini tespit etmek istiyorduk. Çok kıymetli ilim adamları çağırarak onların görüşlerini grubumuzun sesli mensuplarına ve hizmet yüklenmiş kardeşlerimize duyurmak ve onlarla çalışmaları biriyene sokmak istemiştik. Her faydalı aydınlatıcı bir toplantı olmuştu. Aynı zamanda zevkli tatlı bir hatıra teşkil etmişti. Onun arkasından bu toplantılar devam etti. Bir Şubat tatilimde ...Gemlik kıyılarında Uludağ kadar belki karlı bir tatil yapmıştık, diz boyu nepal nepanyan karın altında. O da çok güzel ve çok yoğun bir eğitim programıydı. Çünkü bir hasta devam etmişti ve günde üç program vardı. Yani belki bir resmi kuruluşun üç aylık bir programını bir haftaya sığdırmış idik. Gerçekten çok istifadeli oldu. Gerek hanımlar, gerek çocuklar, gerek beyler. Kendileriyle ilgili çok çeşitli konularda konuşmacılardan gerçekten büyük istifadeler sağladılar. Sonra sekede çok daha büyük çapta bir toplantı organize ettik. Ve bu toplantılar büyük defa tekerrür etti. Çok büyük sonuçlarla sonuçlandı. Yeni bir takım kurulması kararları çıktı bu toplantılardan. Ve o müesseseleri kurduk. Yani milyarlık sermayeleri olan müesseseleri kurmayı kararlaştırdık birkaç ay içinde de o mevsimelerin Efendim ilk sesini duyurduk. Allah'a hamdüsenalar olsun. Bu toplantı da onların devamı mahiyetindedir. Çok amaçlı bir toplantıdır. Çok amaçlı bir konferanslarımızda sizlere duyurmuştuk. Amacımız dinlenmek değildir. Çalışma için enerji toplamaktır. Çalışma için metap yakalamaktır. Çalışma için plan yapmaktır. Çalışmamız, çalışmamızın daha düzenli olmasını sakin bir kafayla düşünmektir. Kararlaştırmaktır. Çok ciddi bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Çünkü çok ciddi günlerde yaşıyoruz ve takdir-i ilahi bize çok ciddi görevler tecih ediyor. Bu görevlerin mutlaka çok iyi bir şekilde yapılması lazım. Başarısız, sakat bir görev sonuca çok menfi tesir yapacaktır. O bakımdan Toplantımızın Ümmet-i Muhammed Ümmet-i Muhammed'in Selamet ve saadeti için Allah'ın Rızasına cümlemizin Nair olması için Güzel bir vesile olmasını Candan temenni ederim. Yeni Misafirlerimiz Yeni simalar için söylemek gerekli olabilir. Hak Yol Vakfımız bizim bir sosyal hizmet kuruluşumuzdur. İlim, kültür, sanat vakfımız vardır ayrıca. Sağlık vakfımız vardır. Hak Yol Vakfımız eğitim yardımlatma ve dostluk amaçlarına yönelmiştir. Eğitimin her çeşidini sağlamayı gayesi içinde toplamış bulunuyor ve bu amaçları yıllar süren çalışmalar içinde büyük ölçüde madde madde takip ettirmiştir. Kadınlara yönelik ama eğitim erkeklere yönelik çocuklara yönelik yayın eğitim, örgün eğitim kolejler efendim yayın dergiler radyo-televizyon tek taset çalışmaları, kurslar, kamplar, maddelerimizde vakfımızın senedinde yazılı şeylerin, e, faaliyet dallarının çoğunu kuvvetel çıkarmış durumdayız. Genişletme çalışmaları içindeyiz. En son e, temenni attığımız İzmir'deki terim eğitim tesislerini Çeşme Eski Belediye Başkanı Zaman Gazetesi'nden okumuş. Zaman Gazetesi'ne de teşekkür ederiz. Çok güzel bir baskı ile pırıl pırıl maketi gayet güzel resmetmiş. Evet. Belediye Başkanı İskender Paşa'da bana tebriklerini iletti. Ben de çok sevindim. Allah Çalışmalarımızın yayılarak, genişleyerek, derinleşerek devamını ve daha sevindirici kalite ve miktarda çalışmalar yapmamızı nasip eylesin. Bizi statik hareket etmekten dinamizme doğru iten, Dış dünyadaki değişmeler Bütün hüzüle yine devam ediyor. O zaman bizi heyecanlandıran durum Doğu Batı blokları arasındaki yakınlaşma idi. Rusya'nın bir kutup olmaktan çıkıp Batı için bir müttefik Hiç olmazsa nefes bir Komşu durumuna gelmesi Üzerinde düşünmüştük. Ve dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal etmişlerdi. Şimdi dış ve iç politikamız gerçekten daha da hızlı bir hareketlilik ve değişme içinde ilk toplantılardan tespit ettiğimiz daha ortada hiç bize yönelik bir hareket yokken tespit ettiğimiz endişelerimiz vardı. Türkiye bundan sonra bir takım tehlikelerle karşı karşıya gelebilir diye düşünmüştük. Çünkü Avrupa hududunda Vaşova fakti ile mevzilenmiş olan Rus kuvvetleri oradan nereye gidecek? Kızıl Ordu ne yapacak? O silahlar nerede kullanılacak? Diye bir soru vardı ortada. Onların nerede kullanılacağını düşünüyor ve endişe ediyorduk. Şimdi nerede kullanıldığını görmekteyiz. Balkanlarda ve Kafkasya'da ve Orta Asya'da kullanılıyor. Haritalar değiştiriliyor ve bizden olan tarihte beraber olduğumuz ve acı olayların bizi birbirimizden ayırdığı halklar tarihsiz ızdıraplar içinde bulunuyor şu anda. Tarihsiz hıyanetler içinde bulunuyor. Asil merhametimizin ne kadar marazi olduğunu düşündürecek hıyanetlerle karşı karşıyayız. Yani niye o kadar merhamet etmişiz bu adamlara da kuvvetli olduğumuz zaman zorlamamışız diye düşünüyoruz. Ve dinde itirah yoktur uygulaması acaba böyle mi olmalıydı diye düşünüyoruz. Çünkü düşmanı böyle bu kadar cihazı, bu kadar küstah bu kadar ödeksiz haliyle bırakıp da ondan sonra torunları böyle kanravan içinde tutmak da herhalde belki doğru bir şey değildi. İleri gören. Insanlar belki Yavuz daha iyi düşünmüş diye şu anda bendeniz hani ya Müslüman olsunlar ya kalsınlar benim ülkemden. Gitsinler bu adamlar demiş Hristiyanlara. şehir i karşısına çıkmış günde zorlama yoktur diye. Eve yangın bombası asıyorlar. Evin içi yanıyor. Can havliyle dışarı çıkanı da makineyle Makine tarıyorlar. Ormana yardım bombası atıyorlar. Dışarı çıkanları tarıyorlar. Bu kadar harca Ve efendim hem Sırt'tan hem Hırvat'tan hem efendim Ermeni'den hem Rus'tan çok acı darbeler, yemekler her gün yeniden hançerleniyoruz, yaralanıyoruz. Bu olayla Türkiye içindeki şu anda huzur içinde yaşayışımız üzerinde bizi düşünmeye sevk ediyor. Acaba bu huzur ne kadar devam edecek? Acaba Türkiye devamlı bir huzurun içinde kalacak mı? Yoksa dünyadaki sosyal ve politik değişmeler ve yeni ittifaklar ve yeni terde arkası mücadereleri Müslümanlara daha başka problemler de getirecek mi diye düşünüyoruz. Bunların bu düşüncelerin sonunda bir takım endişelere ve bir takım ihtimaller karşısında hazırlanmanın zaruretine e, mantığımız, aklısızlığımız bizi getiriyor. Balkanlarda, kuzeyimizde ve doğumuzda 20. yüzyılın bu olaylar başlamadan önceki belirli kültürel ve hukuki literatürüne hiç uymayan olaylar, o prensiplerle hiç ilgili olmayan olaylar cireyan ediyor. Belirli hukuk, insan hakları, efendim silahsızlanma, efendim sulh içinde beraber yaşama herkesin, efendim çeşitli hürriyetleri, ve hepsinin bir ciddi ihlali her bölgede görülüyor. Ve olaylar bir yerde bizi üzmeye devam ederken öbür tarafta da patlak veriyor. Ve dumanlı havayı seven kurtlar da galiba bize de bir kursa çıkabilir diye onlar da başka yerde hazırlık içinde bulunuyorlar. O bakımdan Balkanlarda Yunanistan, Sırbistan, Hırvatlar, Hristiyanlar, Ortodokslar ile ciddi ihtilaflarımız var. Oradaki halklar bizim çeşitli bağlarla, çok kuvvetli bağlarla bağlı olduğumuz insanlar. Kıbrıs'taki olaylar bizi Ege'deki çeşitli çatışma ve çekişmeler, menfaat çatışmaları bizi Yunanistan'la karşı karşıya getiriyor. Ve Yunanistan, Yugoslavya, efendim Ortodokslar, sınavlar acaba tarihte bir kaçıp defalar yaptıkları gibi bir e, beraber çalışma içinde millet içinde midirler yoksa böyle bir şey mi hazırlanıyorlar diye düşünmek zorunda kalıyoruz. Hüneyde, Irak ve Suriye'de İslam ülkeleri sanmamıza rağmen bize yar ve <gülüyor> yardımcı ve yaver olmayan yönetimlerle ve onların düşmanca davranışlarıyla her gün ayrı bir hayret içinde kalmaktayız. Türkiye içindeki anarşiyi Suriye'den ve Irak'tan besleniyor diye tespit edebiliyoruz. Onların başındaki Hristiyan bir fikir adamı tarafından kurulmuş olan parti mensubu, Bağız Partisi mensubu yönetimler kendi haklarına da diyorlar. Yani oradaki Müslümanlar da Türkiye'dekiler kadar onlardan bizler veya bizler de oradaki Müslümanlar kadar onlardan yakas silme durumundayız. Efendim e, bu ülkelerdeki örtçlerimiz da hususi bir baskı altında Türkiye'ye komşu oldukları için e, onlarla işbirliği yaparlar diye çok acı ve sıkı bir baskı altında ve bu iki ülke Arap kavmiyetçiliğini tahrik ederek Fırat'ın sularını paylaşma bahanesiyle emperyalizmin çıkartmak istediği bir Orta Doğu su mücadelesi savaşı meselesinde başı çekiyorlar ve propagandanın kaynağını Teşkil ediyorlar ve besliyorlar bu propagandayı. Ve bu propaganda sebebiyle Suudi Arabistan'ın üniversitelerindeki konferanslarda bile uzmanlar tarafından ileride Türkiye ile Arap aleminin bir harp etmesi lazım. Çünkü suların paylaşılmasında Türkiye Efendim Arap'lara bir hak ve pay tanımıyor gibi bir propaganda yürütülebiliyor. Hakikaten de yani tarih boyunca beraber bulunduğumuz isimleri sayılı ülkelerle arayı nasıl düzelteceğimiz bir problem olarak karşımızda. İsrail, Filistin'deki Müslümanlara yapabildiğince zulüm yapıyor ve koskoca bir Arap devletleri teşkilatı, koskoca bir İslam aneni, aşikar zulümleri durduracak bir yani haddini bilmeyene, haddini bildirecek bir yaptırım çeşidi bulamıyor. Politik e, acizinden dolayı ve karar alma imsiyatifindeki zaaflardan dolayı yaptırabileceği bazı şeyleri yaptıramıyor. Evet. Ve e, orada bir yara devamlı kanamakta. Müsatil bir silahlanma göstermiş olan Libya efendim, abluka altına alınmış silah ambargosunda e, ve her hali hareketi takip edilerek her an tevziye edilme tehlikeli altında pasifize edilmiş durumda. Cezayir'deki İslami hareket çok gayri insani, çok antidemokratik şekillerle bastırılmış durumda. Ta Cezayir'deki harekete Suudi Arabistan'ın yönetiminden alkış ve destek gidiyor. Yani halka rağmen Efendim yı hükümet eden Cezayir cümtasına Suudi Arabistan'dan anlaşılmaz destek gidiyor. Sudan'ın İhvan-ül Müslümin destekli idaresinin karşısındaki Hristiyanlara Arap destekli gemilerle silah gönderiliyor Sudan'ın Müslüman idaresine karşı. Demek ki içeride çok büyük problemleri var. Müslüman aleminin kendi içinde, iş politikalarında kendilerini yöneten insanlarla büyük problemleri var. İran bizi Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya bağlayan çok önemli bir noktada. Fakat nüfusunun yüzde %40 %40-45'i Türk olduğu için Türklerden endişe ediyor. Bölgesinin büyük bir kısmı Güney Azerbaycan olduğundan, şimdiki müstakil Azerbaycan'la burası birleşir diye kuzeydeki Azerbaycan'la düşman duygular içinde, onun için Ermenileri destekliyor. Yani Karabağ meselesinde Azerbaycan'ı değil, Ermeniler destekliyor. Yoksa İran hududuna o kadar yakın yerde İran'ın silah desteği olsa Ermenilerin o başarı göstermesi mümkün olmazdı. Tabi bizim ne yapıp yapıp İran'la olan bu acayip durumu ama tarihten de gelen durumu halletmemiz gerekiyor. Rusya Federasyonu içindeki çeşitli özel müstakil Türk ve Müslüman cumhuriyetler dolayısıyla ve kendisinden ayrılmış Orta Asya cumhuriyetlerinde gelişebilecek yeni politik ve sosyal Cereyenler dolayısıyla bize karşı kuşkuda ve yani zahiren dost görünse bile bizim gelişmemizi ve başarıya ulaşmamızı istemeyen bir endişe içinde bulunuyor. Evet hudutlar açılmıştır, ticari temaslar, kültürel temaslar kolaylaşmıştır. Fakat perdenin e, arkasında ne cereyan ediyor diye düşünecek olursak, belki Ermenistan'ın silahını büyük ölçüde onların verdiğini, Kafkasya'daki çatışmaları onların çıkarttığını zaten gazetelerde okuyoruz. E, öyle olmasa dahi tahmin etmek mümkün. Yani meseleleri tahmin ederek çıkartmak da mümkün. Avrupa, Türkiye'nin Orta Asya'yla, Kafkasya'yla, Balkanlarla beliren yeni işbirliği imkanlarından dolayı Türkiye'ye karşı tavrını açıkça koymuş durumda. Almanya'nın, Fransa'nın durumu çok net. Türkiye'ye menfaatleri çatıştığı için Balkanlarda ve Orta Doğu'da ve Orta Asya'da ve belki Uzak Doğu'da, Uzak Doğu'ya giden yollar üzerinde yıllar yılı efendim batıya yönelmek ve batı ile ittifak içinde olmak şeyine rağmen hüsnüniyetin ötesinde belki ahmaklık, belki hiyanetle tavsif edilebilecek işbirliği el uzatmalarına rağmen şeyin karşısında şu anda bizim politikalarımızın karşısında ve bizim gelişmemizi istemeyen ve bizi endişeyle takip eden ve bizi endişelendiren hareketleri destekleyen bir kaynak durumunda. Asya'nın güneyinde Hindistan kıtası var. Orada da Müslümanlar yaşıyor ve bunların nüfusları da büyük yetimler tutuyor. Milyonlar var. O daha ötedeki uzak doğu ülkeleriyle Müslüman aleminin, Orta Doğu'nun arasında çok büyük bir kıta, çok büyük bir mekan. Orada da İslam'a karşı hareketlerin sanki bir beynemiler kundaklama teşkilatı, yangın çıkarma teşkilatı tarafından hususi bir takım şeylerle gayretlerle desteklendiğini görüyorum. Daha bir Mescidi'nin yakılması efendim ee, o liman şehrindeki Bombay'daki efendim Müslüman katliamları vesaire gibi hareketler. Yani orada da Müslümanları e, rahat ettirmeyecek veyahut oradan Müslümanlara bir destek gelmemesini sağlayacak bir global stratejinin parçası gibi görünüyor. Çin'in kendi içinde o korkunç rakamlı milyarı aşmış devin içinde e, dindaşlarımızın ve ilktaşlarımızın durumu ayrı bir efendim üzücü durum. O Doğu Türkistan'da bir yeni iskamp politikası var. Yani oranın asıl köklü tarihi ahadisini azınlıkta bırakma çalışmaları var. Tabi Çin'le olan münasebetlerimiz, Hindistan'la olan münasebetlerimiz Orta Asya'da çok büyük bir problem olarak karşımızda bulunuyor. Demek ki nükleer kuvvet dengesinin bozulmasıyla Amerika'nın tek süper kaynak haline gelmesiyle dengeler bozulmuştur. Bu dengelerin askeri güç dengesinin bozulması, iktisadi ve teknolojik e, sebeplerle olmuştur. Bunun arkasında sosyal, kültürel bir takım değişmelere yol açtı. Ve dünya üzerinde bizim daha önceki toplamdılarda tespit ettiğimiz bir takım değişiklikler ve dalgalanmalar meydana geldi. Avrupa, Amerika'nın tek süper güç olması karşısında kendisini koruyabilmek için ekonomik bakımdan, rekabet edebilmek için, askeri bakımdan kendisinin de bir gücü olduğunu göstermek için, eski düşmanlıklarını bir araya, bir tarafa bırakarak ...birleşme çalışmasında ve büyük ilerlemeler kaydetmiş durumda. Bu bakımdan Amerika ile Avrupa arasında bir rekabet olduğu çok net olarak karşımızda bulunuyor. Acaba Amerika bize, yani Amerika'ya müttefik bir politika güdersek, destek olabilir mi diyeceğiz? Çünkü Avrupa bizi kendisine rakip görüyor, Rusya bizden endişeleniyor... Amerika'da zaten bütün materyalist milletlerin ve devletlerin diyebiliriz. Canını tehlikeye atma arzusu kendilerinin problemlerini çözmekte bile yok. Yani can yakmak, can, canın yanması veya efendim böyle bir fark gibi bir şey onlar tarafından istenmiyor. Çünkü canları çok kıymetli ve yani Taptıkları bu dünya, onun için bu dünyadan asla ayrılmak istemediklerinden kendilerinin çok yüksek menfaatleri olduğu zaman bile e, kendilerini hayatlarını tehlikeye atmak istemiyorlar. Ve yeni bir usul geliştirdiler görülen uygulamadan, e, para sarf ederek, başkalarını birbirleriyle çarpıştırarak veya iç karışıklıklar çıkartarak, veya dünya politikasındaki hasım güçlerin birbirleriyle rekabetleri üzerinde oynayarak milletleri birbirlerine tırtırıyorlar ve kendilerine ümit bağladığınız zaman daima sarsaklıyorlar. sarsaklıyorlar. Beklediğiniz, ümit ettiğiniz yardımı bir türlü ortaya koymuyorlar. Madem süper güçsün, Yugoslavya'daki şu zulmü durdur. işte tamam, 15 gün mehil verelim, bir ay mehil verelim, iki ay daha mehil, mehil verelim, 5 Mayıs'a kadar mehil verelim, şurada kadar vakte kadar mehil verelim. Yani şehirler düşüyor, katliamlar devam ediyor. Hala efendim, e, Müslümanların elinden silah toplamakla meşgul, meşg, meşguller. Yani Müslümanlar silahlarını teslim etsin diye efendim, Birleşmiş Milletler şey yapıyor, silah ambargosunu kaldırması gerekirken Müslümanların elinden silah alıyor. Bunlar, yani Beynel Niler tiyatroda bir trajik komedinin oynandığını gösteriyor. Yani çok acıktı ama çurtuk aldatır gibi de komik olaylar cereyan ediyor. Tabi bunların karşısında Müslümanların ne yapması gerektiğinde Müslüman aydınlarının oturup kara kara düşünmesi gerekiyor. Bilgisayar kullanma ve bilgi birikiminin efendim ve bilginin kullanılmasının tavsifinin aşırı boyutlara ulaştığı bir çağda bulunuyoruz. Efendim, doktrinlerin yıkılmasından sonra daha başka bir e, sosyal yapılaşma görülüyor veya efendim e, siyasi yapılaşma görülüyor. Dini duygular yeniden kuvvetlenme temayülünde ve Hristiyanlığın bir atak halinde hücum havası içinde olduğunu görüyoruz. Birkaç senedir Amerika'yı ve Avrupa'yı takip ederim. Ee, İsa geldi. İsa geliyor gibi başlıklar böyle. Bir gazetenin bizim Osman Çataklı Adımızı heyecanlandıran böyle başlıkları kocaman puntolarla. İsa geldi gibi başlıkları var. Onlar bir şey bekliyorlar. Yani kendi inançlarına göre hem Hazreti İsa gelecek ve onlara destek olacak. Ve şeytanı ve şeytanın ordularını yok edecekler. Kilise bu olayın yaklaşmakta olduğunu onlara teslim ediyor. Yani Hristiyanlığın şeytanın hizbine karşı muhai zaferi yakındır diye teslim ediyor. Onlar da Hazreti İsa geldi gelecek diye hatta sahte Efendim peygamberlerin çıktığı ve fecri aktivitelere sürükledini gazetelerde görüyorsunuz. Ama bu inanca Amerikan reisi cumurları bile sahip. Mesela bundan önceki reisi cumurlardan Reagan baya dindar bir e, takım duygulara sahip bir kimse olarak bunları dile getirmişti. Yanından papaz ayırmayan bir insandı. Ondan önceki ondan sonraki efendim reisi cumurlarda da buna benzer Başkanlarda da buna benzer fikirler vardı. Yani Hristiyan alemi artık şeytanın bir e, ordusunun bir parçası olarak gördüğü İslam alemini bu mantık içinde İncil'den çıkardıkları bu mantık içinde ve kendilerinin sahip oldukları avantajlar teknolojik üstünlük ile şu anda son derdeyi vurup yeryüzünden kaldırma hevesinde bulunuyor. Yani şu andaki hevesleri bu. Onun için hedefleri Moskova falan değil. Şu anda artık doğrudan doğruya Mekse, Evet, Türkiye ile şu anda çok bozuşmuş gibi görünmüyorlar ama Türkiye kendilerine hizmet edecek bir ülke olduğu için e, bozuşmuş gibi görünmüyorlar. Yani Türkiye bu savaşta kendilerinin müttefiki olduğundan ve öbür Müslümanlara Türkiye vasıtasıyla darbe vurabilecekleri için Türkiye ile şu anda tam bozuşmuş durumda değiller. Nitekim e, devlet başkanı hükümet başkanı. Ee, İngiltere'ye gittiği zaman da işte biz böyleyiz. Yani radikal İslam'dan endişe ediyorsanız biz varız. Destekleyin. Biz onun hakkından geliriz gibi İngilizlere teniat vermişti. Ee, oraya gittiği zaman çok net bir ifadeydi bu. Yani anlayan kelimelerin arkasında hangi manalarını yaptığını bilen insanların çok net takip ettikleri açıkça söylenen sözlerdi. Yani siz radikal İslam'dan korkuyorsanız biz varız işte o, orada ne diye başta duruyoruz? Bizi destekleyin ve bizden korkmayın. Biz sizin için varız orada. Orta Asya'da iş yapacaksanız biz varız. Bizim varsanız da yapabilirsiniz diye yani devletin teklifi olarak oraya o teklifi götürüyoruz. Yani buyurun beraber iş birliği yapalım ve İslam'dan da korkmayın İslam'ı tepelenekte biz size yardımcı oluruz imajını onlara veriyor. veya hani Hüsnü söylemek gerekirse, çok böyle iyimsel bir ifadeyle söylemek gerekirse, yani Avrupa'nın İslam'dan duyduğu endişeyi söndürmek için bu ifadeleri kullanıyor. Hani Müslümanlardan endişe duyuyor diye. Ama onlar Müslümanların müstakbel bir takım şeylerinden endişe duyarken, biz Hristiyanların fiilen ve bugün tecavüzleriyle kan kaybetmekteyiz. Yani onlar bizim müsaitler hayali bir tehlike olmamızı literatürlerine hani ee, sokmuşlar ve amaş şöyle olabilir böyle olabilir diye yer yansıtıyorlar ve habire kesiyorlar. Yani biz fiilen kesilen insan durumundayız ve yine de korkulan insanız. Korkulduğumuz için kesilmemiz normal. Yani kesilmemiz caiz ve hatta vacip onların şeyine göre böyle bir mantık içinde. Kimse de çıkıp bunun için iştir demiyor ve bu işi de pek ciddiye alan yok galiba. Yani ille yani otlayan koyuna da sürenin gelip onun da ayaklarının bağlandıktan sonra boyununa bir bıçak vurulmasını beklemesi gibi yani balkanlarla bir kesme olayı var olsun. Efendim Kars'ın 2 kilometre ötesinde 5 kilometre ötesinde bir kesme olayı var olsun yani bizim ana vatanımızın dışında, yurdu vatanımızın da dışında o halde olabilir gibi bir mantık kaldı ki zaten bir vatan dediğimiz şey sınırlarına itirazımız olmalı bizim. Yani niye vatan buraları? Niye öbür tarafı değil? Ve burada çok net olarak altını çizerek söylememiz bir nokta var ki bu bizim sınırlarımızın ötesindeki yerlerde fiilen bulunan kardeşlerimiz bizim tahmin ettiklerimizden çok daha da fazla. Oraya fiilen sahip olan kimseler, oraların hakiki sahibi olmaktan, göründüklerinden çok daha fazla durumda uzakta. Ama biz bunu bilmiyoruz. Yani mesela bugün Bulgaristan'da doğan her çocuğa Bulgar ismi veriliyor. Rusya'da aynı şekilde Rus saçtırma asiline etmek çalışmaları var. Onun için isimler onların lehine görünebilir. Ama Rusya'da Tatar, Hazrat Efendim veya Başkurdistan şehirinde bir e, halk oynaması yaptılar. İstiklal istiyorsanız bizimle beraber siyasi birlik içinde olmak istiyorsunuz diye halk oynamasına müracaat ettiler. Çünkü istatistiklere göre orada Rusların adedinin daha fazla olduğunu sanıyorlar. Ama istatistiklerin sonucunda diriyet istiyoruz çıktı. Çünkü gerçekte görülen istatistik rakamları ile görülen durum yok ortada. Aslında Müslümanlar şeyler daha fazla orada ama işte böyle çeşitli şeylerle efendim e, yanlış görüntüler ortaya şey yapılmış. Yani bizim kendi ecdat ve asalarımızın yadigarı olan ülkeler haksız istilalarla el altında tutuluyor ve oradaki varlıklarımız bize küçük gösteriliyor. Müstevillilerin varlıkları büyütülerek gösteriliyor ve bu oyun dünya üzerinde pek çok kimsenin farkına varmadığı bir oyun halinde devam ediyor. Ama bizim bunu bilmemiz ve bizim bununla uğraşmamız lazım. Bizim Rusya'ya gittiğimiz zaman hayretler içinde gördüğümüz bir nokta Urallar'ın doğusunda Almanların bir grubunun olduğu ve Almanya'nın onlarla ilgilendiği idi. Yani Almanya Avrupa'da ama Urallar'ın doğusunda Almanların bir yerleşme yeri varmış ve özel bir bölge. Almanya oraya yardımda bulunuyor. Yani biz envanter yapmamanın, nerede kardeşimiz olduğunu bilmemenin onlarla ilgili bir bilgi toplayıcı, sütümüzün olmamasının ve onlarla ilgili çalışmaları yıllar evlenen beri yapmamamızın kahleti, dezavantajı ve şeyliği içinde, böyle kusuru içinde bulunuyoruz. Şimdi, bu manzara tabi memnun edici bir manzara değil ve bizi rahat e, edici bir e, rahat tutucu bir manzara değil. Fakat buna rağmen şeyimizde önümüzde bir takım insanlar ve avantajlar da var tabi. Müslümanların yöneticilerinin şuurdan uzak olmasına, belki batıyla müttefik olmasına, belki onların ismi İslam ismi olan elemanları olmasına dayalı bir dervederlik var, belki bu zamanla izale olacak. Yani her İslam ülkesinde aşağıdan gelen baskı belki yukarıdaki kukla rejimleri e, halkını gerçekten temsil eden yönetimler haline getirecek. Yani tarihin tabii şeyi, seyri böyle olabilir beklenilen budur ve bizim bunu kolaylaştırmamız lazım. Efendim, Orta Asya'da bir şey var. Büyük e, kültürel, iktisadi ve siyasi güç olabilecek imkan belirmiştir. Tabi orada kızıl Kızılordu var. Rusya'nın mevcut teknolojisiyle oradaki insanların istemedikleri hareketlerini bastırma gücü var ve orada tam hürriyet olduğunu sanmıyorum. Hatta oranın ismi Nebiyyeth, Rahmanov, bilmem ne gibi güzel kelimelerle kurulmuş olmasına rağmen bir takım kişilerinin tam Müslüman olduğunu ve tam Türklere, Müslümanlara hizmet edecek insanlar olduğunu düşünmek bile kolay değil. Onların yetişme tarzı içinde. Efendim, e, yapılarının ötekilerden farklı olmaması mümkün. Evet, Bosna'dan Çin sınırına kadar ve Çin'in içine kadar giden sahada bir takım e, şeyler var, imkanlar var. Bu imkanları bizim kullanabilmemiz lazım. Ve orada hak etmedikleri mağdur durumda tutulan grupları, insanları Desteklemenin ve uyandırmanın ve onlarla işbirliği yapmanın çarelerini aramamız lazım. Ve onları istisaden ve siyasi yönden, bilgi yönünden, teknolojik yönden çağa getirmemiz lazım. Çünkü çok geri durumdalar. Gezdiğimiz ülkelerde onların acı durumlarını gördük. Sadece ustabaşı seviyesinde yetiştirmeyi planlamışlar ve işlerinden böyle memleketin meselelerini bizim görebildiğimiz gibi görebilecek minavar yetiştirmemişler. Onun için dış politikamızın yeniden düzenlenmesi lazım. Dış politikanın yeniden düzenlenmesi demek iç politikada bir hizmetlerimizin yapılması demektir. Çünkü dış politikayı hükümet ve meclis değiştirebilir. Yeni esaslarını onlar kurabilir. Şimdi biz tabi bu toplantıyı çok öncelerden tertip etmiştik. İç politikadaki mevcut şartlar şimdi daha da değişti Türkiye'de. Ee, rahmetli Turgut Özal'ın sahneden çekilmesiyle bir kere Reis-i seçimi, yeni başbakansı seçimi ve Yeni hükümet teşkili meselesi var önümüzde. Mutlaka bir hükümet değişikliği olacak önümüzdeki aylar içinde. Bunu göreceğiz. Ve partiler arasında yeni gruplaşmalar olacak. Ve bu gruplaşmalar içinde Müslümanların ve muhafazakarların ve dine devletine, milletine hizmet etmek isteyen insanların tırmandıkları yerlerden surlardan aşağı atılmaları, itilmeleri efendim ve tasfiye edilmeleri çalışması vardı. Bu tasfiye çalışmalarını devam ettirmek isteyeceklerdir. Bunu dış kuvvetler destekleyecektir. Çünkü Türkiye'nin müstesil bir dış politikaya sahip olmasını istemeyenlerin kendini fiilen çarpışmak istemedikleri için kullanacakları metod budur. Kesenin ağzını açmak kredi vermek, istedikleri adamları desteklemek suretiyle e, içinizde bir mücadele meydana getireceklerdir. Bu mücadele ister istemez olacak. Yani siz ya onların dediği her şeye razı olacaksınız ya da hayır öyle şey olmaz, bunun böyle olması lazım dediğiniz zaman dış destekli bir azınlık muhalefetiyle karşılaşacaksınız. Ama azınlık ama elinde yani bürokratik ve politik ve daha başka birtakım takım imkanları olan. Onun için bu toplantılarımızda bu yeni durumu mutlaka mücafere etmemiz gerekiyor. Gerçi konferansların konuları bu meseleleri müzakereye açık yani uzak değil ama yani aradaki boşluklara yeni şeyler koyarak veya gruplar teşkil ederek bu meseleleri mutlaka burada yeniden müzakere etmek zorundayız. Ve sonunda Müslümanın mütedeyyin Allah'tan korkan mütteki insanın çok daha fazla çalışması gerekiyor, ortaya çıkıyor. Çalışmayan pasif Müslümanların büyük çoğunlukla vazife alacak noktaya gelmesi gerekiyor. Ve yani yeni kadroların yeni şartlara göre eğitilmesi gerekiyor. Karşımızda yeni dış şartların, iş şartların, iç şartların istediği elemanları acilen yetiştirme eğitim mecburiyeti var. Acil bir mecburiyet. Bunu mutlaka sağlamak zorundayız. Mutlaka organize olmak zorundayız. Mutlaka pasif Müslümanları aktif hale getirmek zorundayız. Çalışmayan insanların az veya çok efendim, çalışmalara katkıda bulunmaya getirmek zorundayız. Çalışanları daha fazla çalıştırmak zorundayız. Yeni hizmet ve çalışma sahalarında gerekli olan bilgileri süratle toplamak ve o sahalarda e, gerekli yeni çalışmaları mutlaka yapmak zorundayız. Onun için mutlaka yeni eğitim merkezleri kuracağız mecburen, çok acil olarak. Bu eğitim müesseseleri bir taraftan 5 yıl sonrasının, 10 yıl sonrasının kadrolarını yetiştirecek. Bir taraftan da kısa devre kurslarla acil ihtiyaçları karşılayacak. Mesela ben geçtiğimiz sene içinde bazı arkadaşlarıma Orta Asya Türk dillerini, lehçelerini öğrenmesini söylemiştim. Yani umumi olarak teklif etmiştim ama bazı arkadaşlarımız bu şeyi çok ciddiye aldılar. Hatta bu konuda kitap yazdılar. Yani kursa gittiler, bilgilerini geliştirdiler, hatta kitap yazdılar. Bu tabi sevindirici bir şey ama yaygın değil. Yani herkes yine kendi iş, işimin dar çerçevesi içinde çalışıyor. Bu işleri yapmak için çok kuvvetli bir planlama şuuruna sahip olmamız gerekiyor bir planlama çalışması yapmamız gerekiyor. Tavir caizse buradaki toplantımızın amacı bu planlamayı şekillendirmektir. Burada yeni gelişen şartların karşısında bir planlama çalışması yapmak durumundayız. Onun için sanıyorum bugünkü programda galiba kalkınma planımıza genel bakış bu kalkınma meselesine bir giriş olacak 17.45'te Ondan sonra da Kalkınma planımız çerçevesinde Sosyal kalkınma planı Şeyimiz var Bugün bu konuda Çalışacağız ve dinleyeceğiz Bilgimizi Geliştirmeye ve Derlemeye toparlama Zihnimizi bu meseleye yöneltmeye Başlamış olacağız Yarın cumartesi günü Zaten intisası planlama Kalkınma planı hazırlama olan Muhterem Doktor Arda Oktay Güner'in dünyada ve Türkiye'de kalkınma planlamanın değerlendirilmesi, Türkiye'nin kalkınması ve plan, bunun planlanması konuşması var. Sonra muhterem Profesör Doktor Korkut Özal'ın dünyada siyasi ve stratejik çalışma ve gelişmeler var. Benim özetlediğim şeyi herhalde o bir bir başka açıdan kendi tecrübelerini de katarak bize sunacak. Ondan sonra tekrar bir toplantı olacak. Bu çalışmaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çerçeve içinde yapılacak çalışmalara ara zamanlarda kardeşlerimizin çok ciddi hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Toplantımız, çalışmalarımız Allah'ın rızasına uygun olsun. Ümmet-i Muhammed'in hayrına olsun. <Gülüyor> inşallah hem Türkiye'deki Müslümanlar için hem bütün ümüdünü bizden gelen yardımlara bağlanmış bulunan dış sınırlarımızın dışında kalmış gönüldeşlerimizin dindaşlarımızın, kardeşlerimizin yararına olsun. allahu Teala Hazretleri tevfikini refik eylesin cümlemize. Allah cümlemizden razı olsun. Ben konuşmamı burada böylece kapatmak istiyorum ama e, kardeşimiz şeyi okudu Saf Suresini okudu açılış Kur'an-ı Kerim konuşmasında Mehmet Rıza Memduh oğlu kardeşimiz oradan bazı tercimeler yaparak bitirmek istiyorum sözümü Bismillahirrahmanirrahim yuridûne li yutkî uve bi efgâhihim ve allâhum mükimmu nurihî ve velkeirel kâfirîm Allah'ın nurunu ağızlarıyla sanki üfle ettiği söndürmek ister gibi söndürmek istiyorlar ama Allahu Teala Hazretleri kâfirlerin hoşuna gitmese onlar çerif diyorsa istemeseler de nurunu tamamlayacak. وَيَلَّذِ اَنْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحِلَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ O'dur Resulünü, Muhammed Mustafa'sını, Habibi Edeb'ini hidayet ile insanlara hidayet yolunu göstermek üzere Efendim e, gönderen ve hak dini bütün öteki yollardan ve inançlardan daha içli olmak onlara galip ve zahir onların üstünde kılmak için o elçiyi vazifelendirip gönderen odur. E, müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, yanlış inançlar içinde olanlar hoşlanmasalar bile efendim o galibiyet, nihai galibiyet ve zafer inşallah Allah'ın bu kaderiyle Müslümanların olacaktır. Bu müjdedir. Ondan sonra gelen ayeti terimede Bismillahirrahmanirrahim ya eyellezine ey iman edenler her edullukum ala ticaretin cunciyun min alabin sizi ahirette büyük bir cezaya ve elin bir azaba uğramaktan kurtaracak vebalden mesuliyetten Allah'ın hışmına, kahrına, gazabına uğramaktan kurtaracak bir çalışma bir alışveriş, bir ticaret size öğreteyim mi onu size bildireyim mi, delalet edeyim mi, kılavuzluk edeyim mi, onu size ürşat edeyim mi, bildireyim mi?" duyuruyor. Allah Celle Celaluhu kullarına yapmaları gerektiği vazifeli bir manevi alışveriş olarak takdim ediyor. Siz böyle yapın, ben de onun karşılığında mükafatını size vereceğim diye. تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu yapılması gerekenleri sıralıyor, ondan sonraki ayet-i kerime. Allah'a ve onun gönderdiği elçisine sapasağlam, sağlam bir iman ile inanırsınız, bağlanırsınız. Ve ve enfusikum ve Allah'ın yolunda mallarınızı sarf ederek, canlarınızı feda ederek cihat edersiniz. Evet burada bir mal kaybı ve can telesi görünüyor ama çalışmanın içinde yani masraflar büyük masraflar ve şehit olmalar efendim, e, hayatını kaybetme olayları görünüyor ama bu irfan gözüyle eğer bakılır ve gerçekleri tartan bir vicdanla tartılır ve iyice anlaşılırsa bu bu sarsın daha hayırlı olduğu aşikandır. Yani bu malları vermek ve bu canları feda etmek daha hayırlıdır. Bu mallar verilecek ve bu canlar Allah yoluna misal olacak, feda olacak. Bu daha hayırlıdır. Neden? Arkasındaki ayet-i kerime onu beyan ediyor. Evet bu dünyada mal gidecek ve sonunda insanın canı da gidecek. Canı da feda olacak ama... Yaptırlekümüzünü bilerek bilmeyerek işlediğiniz zinulgunuzu, günahlarınızı Allah affedecek. Ve bu cennetin enhar, aşağılarından şırı şırı cennet ırmaklarının aktığı cennet, cennet bahçelerine köşklerine Allah dahil edecek. Bu mücahitleri, bu fedakarları, bu mülkleri infak edici. Efendim ihsan edici, masraf yapıcı, Allah yolunda malını Efendim hizmete koyucuları cennetine sokacak e, ayrıca ve ukratuhibuna ve teskinet ayibetendi cenneti adin cennetlerinde Efendim çok hoş meslemler, köşkler ihsan edecek. Ya Rabbi bu çok büyük bir fezdir. Çok büyük bir kazançtır. Çok güzel bir sonuçtur Çok güzel bir ticarettir ki cüzi bir mal veriliyor. Efendim naçiz bir can veriliyor efendim ama arkasından ebedi saadet ve bu büyük mükafatlar e, alınıyor almaya ve bundan ayrı seveceğiniz bir daha var. Nasrun minallahi ve fetun karib efendim o da Allah'tan bir müsret gelecek. Allah yolunda cihat edilince malla canla efendim çarpışılınca Allah'ın müsreti gelecek ve büyük bir fikrihat hasıl olacak. Peygamber Efendimiz'in zamanında olduğu gibi inşallah bu hareketin yapıldığı her devirde o efendim malla canla cihadın arkasından böyle bir müsret ve inşallah efendim fetih mobil hasıl olacaktır. Ve böyle müminin Müminleri, ey Resulün, bu güzel e, durumla müjdele, bunlara nail olacaklarının kendilerine müjdele bildir. Ya eyyühellezine amelû, ondan sonra hitap tekrar müminlere dönüyor. E, e, surenin e, sonuncu ayet-i kerimesinde. ensarallah, ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun yönü emsalallah Allah'ın yardımcıları olur. Halbuki Allahu Teala Hazretleri yardımdan münezzehtir. Yani Allah'a kim yardım edebilir? Bütün güç kuvvet la ve la kuvvete illa billah Bütün güç kuvvet Allah'ın elindeyken Allah'a Allah'tan gücünü alan insanlar nasıl yardım edebilir? Burada çok büyük bir iltifat mevcut tabii. Yani Allahu Teala Hazretleri dinine yapılan yardımı böyle tavsiye ediyor. Allah'ın dinine yardım edin deniyor. Allah'a yardım kabul ederek. Yani yardım edenleri tasvip için bu ifade kullanılmış. Allahu alem. Semerkale İsa bin tarihte tarihten bir misal İsa Aleyhisselam da tek başına peygamber olarak gönderildiği zaman kendisine yardımcı aradı ve havarileri ki onlar dere kenarında çamaşır yıkayan işçi kimselerdi efendim sade vatandaşlardı o ülkenin efendim dikkareleri gibi idi. Yani güçlü kuvvetli zengin varlıklı komutan efendim hükümdar veya vezir durumunda insanlar değillerdi de şöyle sıradan sade Allah'ın mübarek sevgili kullarıydı. Onlara Allah Hazreti hazret ki "Ben en saliili ilallah." Allah'ın Rushatına giden yolda hizmetini yapma esnasında bana kim yardım edecek? Kader havarı yine tamam biz Allah'ın yardımcısıyız dediler havariler ve amel İsrail ve çakarak bu dünyadaki kulların mükellefiyet sırrı icabı bu tebliğin karşısında serbestlik olduğundan kulların bir kısmı iman ettiler Hz. İsa'ya ve havalilerinin çalışmalarına müstet e, tavırla geldiler davetine icabet ettiler Müslüman oldular, imana geldiler Allah'ın yoluna girdiler ve keserler taife bir kısmı temerrüt eyledi, inat eyledi efendim kafir oldu, asi oldu bağrı oldu, itiraz etti mücadele etti İki gruba ayrıldı. İnananlar ve inanmayanlar. Amma fe eyyebnellezine amenu ala adubuhum fe asbahu cahirin. Allah Celle Celaluhu iman edenleri teyit eyledi, takviye eyledi. Onlar galip geldiler. Yani kaleminin, zaferin, muvaffakiyetin efendim, müjdenin güzel sonucun, düğeri ve ufari misafatın sonucu Efendim Allah cephesinde olmak, Allah'ın sevdiği çizgide olmak, Allah yolunda malıyla, canıyla cehal etmek. Bu ayetleri seçtiği için kıraatine, o kardeşimizle ayrıca bu irfanından dolayı tebrik ederim. Bu da bir tebbi oldu. Allahü Teala Hazretleri bizi kendisinin bu davetine İcabette eyleyenlerden eylesin. Güvenlik Esra-i sürekli Fatiha. Bir saatlik bir vakit var. Programın hareket saatine kadar. Bu arada tanışma, muhabbet. Hoş geldin. Nasılsınız? Gibi Muha şey, zamanı böyle geçebilir. Allah hepinizden razı olsun. Es